Tohumdan Asada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay Tohumdan Nasada Ekolojik Yaşam programından herkese merhabalar. Ben Leyla Aslan Ünlübay. Yerel üretilmiş temiz gıdaya aracısız ulaşmak şehir insanı için zor ve zahmetli gibi görünse de artık gıda toplulukları sayesinde daha kolay. Gıda topluluklarının amacı nedir? Nasıl bir gıda topluluğu kurulur? Nasıl, gıda topluluklarına nasıl dahil olabiliriz? Biz bugün e, çok aktif bir gıda topluluğu gönüllüsü sevgili Alper Can Kılıç'ta konuşacağız. Hoş geldin Alper programımıza. Hoş bulduk selamlar. Ee, öncelikle en başından sormak istiyorum. Nedir gıda topluluğu? Evet, çok hızlı bir soru oldu. <gülüyor> ee, gıda topluluğu e, aslında kent tarafında diyelim. Çünkü daha çok kentlerde gerçekleştirilen, oluşturulan topluluklar bunlar. Kent tarafındaki tüketicinin üreticiliğiyle doğrudan bir ilişkiye girerek e, hem üretim süreçlerini takip edebildiği hem de üretime katılabildiği eğer bu imkan yaratılabilirse. Bir araya gelerek üreticiden doğrudan ihtiyaç duyduğu ürünleri tedarik ettiği e, ve gıda ihtiyacını etik sağlıklı ürünlerle karşıladığı bir topluluk modeli, bir Hı -hı. sivil oluşu. E, ama gıda topluluklarını bu gıda kooperatiflerinden ayıran ve diğer tüketim e, platformlarından ve tüketim mecralarından ayıran başka bir şeyler var. Yani oradaki Hı -hı. farkı da aslında konuşmak istiyorum. Nedir gıda topluluğunu ayıran? Gıda toplulukları aslında tamamen e, bireylerin kendi inisiyatifleriyle oluşan topluluklar. E, bir gıda topluluğu kurmak için yani herhangi bir kurumsal kimlik yaratma ihtiyacı yok. E, ama tabii ilgi çekmesi için bu gıda topluluklarına isimler verilebiliyor. Aslında gıda topluluğu bir mahalle birimidir temelde. E, mahallesinde mesela bir araya gelen insanlar işte etik gıdaya ulaşmak için e, üreticilerle doğrudan aralarında görev paylaşımı yaparak ya da başka bir kurumun mesela buğday derneği gibi yeryüzü derneği gibi ya da diğer oluşumların bilgilerine güvenerek onların üreticilerle kurduğu ilişkilere güvenerek bir gıda ağı yaratırlar aslında üreticiyle kendi aralarında ve ihtiyaçlarını tedarik ederler. Bu tamamen hani bireysel kararla arkadaşlar hı hı. arasında yapılabilecek iki kişi üç kişi olarak başlayabilecek. Sonra Sivil bir hareket yani. Bir hareket. Sivil bir evet. hareket kurumsal bir hı hareket, hı. hareket değil. Evet yani Anladın ben tek de. başıma bir üreticiden bir ürünü satın almak yerine hem karbon ayak izimizi düşürmek, hı hı. kargo masraflarımızı paylaşmak hı hı. hem de üreticiyle e, kuracağımız iletişimde bir emek ve vakit alan bir şey. Hı hı. E, üç kişiysek mesela e, içimizden belki dönüşümlü olarak o üreticiyi takip ederek birbirimize o üretici hakkında geri bildirimleri iletebildiğimiz bir bilgi ağını da kurmak gibi e, bunu bir şekilde organizasyon haline getirip oluşturdukları insanların yani aslında ıı, sivil bir hareket gibi ama e, üre, hı hı. üreticiyi seçerken biraz da e, bazı e, koşullar koşul değil miyim ona da <gülüyor> evet yani bilgi. bazı şartlarınız var hani ne tip üreticilerden ürün tedarik edeceğiyle ile ilgili hı hı. bir gıda topluluğuna dahil olacak üreticinin e, ne, ne nesinin olması lazım neye dikkat ediyorsunuz bu konuda Tabii bu her gıda topluluğu kendi üreticisinin e, nasıl üretim yapması gerektiğine dair karar verebilir. Hı hı. E, hani benim için bu serüven ekolojik bir temelde başlamıştı. İşte bu derneğinin 2014 yılında gerçekleştirdiği Organik gıda e, şey e, Kongresi. kongresinde e, zaten or orada da tabii ki temel zaten ekolojik üretim küçük üretici. Küçük üreticinin desteklenmesi. işte atalık tohumları çoğaltanlar da yine onlar. İşte atalık tohumun desteklenmesi. Bunlar hep birbiriyle ilişkili şeyler. İlaç kullanımının ortadan kaldırılması, organik sertifikalı üretim ya da işte doğal ekolojik üretim gibi unsurlar. Ee, öncelikle yani aslında gıda topluluklarında nasıl yol izleneceği içine dahil olan bireylere bağlı. Ee, neticede bu gıda topluluğu, hani gıda dışında şimdi başka tartışmalar da var aramızda, başka yeni oluşumlar da. Filiz vermeye başlıyor mesela topluluk destekli şey Karım. yayıncılık yayıncılık yayıncılık evet hmm. bununla ilgili de mesela bir çalışma yürütüyoruz. Aslında bu şey temelde e, olayı çözen şey topluluk olmak çünkü farklı insanlar bir araya geliyor hem o bilgi birikimi herkes de olamayabilir. Hmm. E, burada tabi yine bilgi hiyerarşisini yaratmadan yatay bir düzlemde herkesin bir, birbiriyle Bildiğini de paylaşarak, belki öğreterek geliştirdiği bir topluluktan bahsediyoruz. O yüzden bu tür eksikliklerde danışılacak insanlar, kurumlar var. Mesela daha önce yaşanmış deneyimler var. İşte doğa ve bilinçli beslenme, çayek deneyimi var Çanakkale'de. Bunların Bunlar bizim de faydalandığımız, bizim ilham aldığımız oluşumlar zaten. Hı hı. Ee, tabii Yeryüzü Derneği Gıda Topluluğu olarak söylüyorum şu anda. Evet. Onların mesela hazırladıkları üreticilerde aranabilecek kriterler ya da üreticilerin yanıtladıklarında bizim gıda hakkında bilgi alabileceğimiz sorular buna dair pek çok çalışma vardı zaten. Yurt dışında da işte urgency denen oluşumun bir sivil toplum örgütü topluluk destekli tarım projesi kapsamında onların da bir sürü çıkardıkları rehber var. Yani aslında bunları bilmesek de zaten bilgiye ulaşabileceğimiz bir ortam var. O yüzden eğer istersek e, yapabiliyoruz bunu um, bir şekilde. Çok çok güzel e, özetledin. Fakat bir şeyi merak ediyorum. E, temiz gıda dedik. Hı hı. Şimdi normal şartlarda güven göreceli bir kavramdır. Evet. E, mesela bir tüketici organik ürün aldığı zaman o ürünün sertifikasını görür ve sertifika, sertifika onun için bir şeydir. Evet kriterdir. Yani evet. ve bir güven kaynağıdır. Hı -hı. Yani sertifikaya dayalıdır. Lamici mi yoktur bunun. Fakat gıda topluluklarında bildiğim kadarıyla üreticide organik sertifika şartı yok. Hı -hı. Şimdi orada tamam siz üreticiyi tanıyorsunuz ve onunla bir bağınız var. Fakat ben size yeni dahil olan birisiyim. O üreticiyle o güven bağını ben kuramazsam ve benim içimde aldığım ürünle ilgili bir endişe ve bir kaygı ve ikna olamadığım bir taraf olursa orada ne yapıyorsunuz? Yani bu güvensizlik kısmını nasıl çözüyorsunuz tüketici de? Emin değilim çünkü aldığım peynirin ya da balın gerçekten güvenli bir şekilde üretildiğini. Aslında şöyle bir şey var. Biz bu soruların hiçbirini biz yanıtlamıyoruz çünkü bu soruların hepsini bizim hep birlikte yanıtlamamız lazım. Yani biz bir hizmet sunmuyoruz. Sizde. Bir şey almaya geldiğinizde eğer ben güvenemedim bu bala diyorsanız hı hı. siz de zaten o zaman bu sorgulamanın bir parçası olup onu araştıracak kişilerden birisi olabilirsiniz diyoruz biz size ve size mesela üreticinin telefonunu hı. ya da işte bizim daha önce topladığımız bir veriyi varsa onu iletebiliyoruz işte üretici formumuz ya da ziyaret etmişizdir fotoğrafımız videomuz vardır evet. ama en güzeli yine de böyle sorunlar yaşandığında zaten amacımız olan doğrudan iletişim sağlamak. Hı hı. O yüzden üreticiyle doğrudan iletişim sağlama imkanı sunuyoruz bu şekilde bir soru işareti varsa ya da bunun aslında bir hizmet değil bizim tamamen gönüllü yaptığımız bir şey evet. olduğundan kaynaklı siz de zaten bunu araştırmalısınız ve siz de bu sisteme o bilgileri getirmelisiniz bir şekilde öğrendiklerinizi diyerek de. Tabi şimdi organik sertifikalı olması üreticinin ona e, bir ayrıcalık sunar hı hı. ama bizim e, özellikle hatta hani organik sertifikalı üreticimiz de var ama listemizde. Ama olmayan da var. Olmayanlar zaten çok küçük üreticiler. Hı hı. Ee, peki bu güven ağı nasıl gelişecek kısmı var? İşte orada daha önce de belki bahsetmişizdir. Mesela üreticilerimizden bir tanesi Gürcan Durmaz bilir. Ona da buradan sevgilerimizi göndüyorum. Sevgiler. Gürcan abiye. Ee, yani öyle bir ilişki kuruluyor ki üreticiyle aranda. Tabi bunun yüzde yüz hepsiyle kurulabildiğini söyleyemem. Ama işte üreticilerimizin yüzde kırkıyla diyelim belki hani birebir biz de kendi hayatlarımızda başka dinamikler olduğu için hepsine gidip tanışamıyoruz ama telefonda görüşüyoruz en azından. Ee, kimisiyle de tanışıyoruz. E, tanıştığımızda bu sefer hani hem onun hayatı, hı hı. onun hisleri yani orada çok öte bir şeye geçiyorlar. Yani bir arkadaşlık kurulmaya başlanıyor. Ve zaten o arkadaşlık ilişkisi içinde hani o kişi yanlış bir şey yapacak bile olsa sana artık o dürüstlüğünü şeyini bir aramızda bir e, muhabbet ya. oluyor evet. ve şey yani hani öyle bir su istimal durumuna hiç denk gelmedim hı hı. E, bir bir kez çok tanımadığımız ama bizi ürün gönderen mesela bir üretici de hani bunun su istimal edilebililitesine üstüne bir araştırma yaptık ve hani istemimize güvenerek ve hı hı. şey çıktı zaten. Sorun çıktı hı hı. ürünlerinde. Evet, onu da hissediyorsunuz yani. Evet, yani. Biz aslında çok böyle romantik gibi geliyor ama <gülüyor> sonuçta kurduğumuz bütün ilişkiler güven üstüne kuruldu. Evet. Hani burada oturmamız sizin beni çağırmanız vesaire gibi şeyler bile öyle. O yüzden biz üreticiyle insan temelli ilişki kurmak ve o güveni sağlayabilmek üstüne ilerliyoruz. Bu arada şey, 45'e yakın üretici var mesela bizim hı hı. ağımızda şu an listelere girebilmiş. Hı hı. Ee, şu anda mesela yeni üreticiler başvuruyor. Onları artık şey yapamıyoruz. Hani bu da ileride belki bahsederiz. gönüllü eksikliğinden, sisteme yeterli katılım olmamasından, yani daha doğrusu bu topluluklara yeterli katılım olmamasından dolayı ee, öyle sorunlar da yaşıyoruz mesela. Hani... Peki bir hı hı. tüketici olarak ben de gıda kut topluluklarına dahil olmak istesem hangi yolla size ulaşıyorum? Birkaç yol önerebilirim. Bunlardan bir tanesi mesela Yeryüz Derneği Gıda Topluluklarına katılmak isterseniz. Ee, Facebook'ta grupları var. Ee, i̇şte Kadıköy Gıda Topluluğu yazarsanız mesela direkt hı hı. Çıkar, Taksim, Kuzguncuk hı hı. bunlar var. Ee, Yalı Gıda Topluluğu'nun Facebook grubu yok. O da Tüketim için... Birliği Et Yeryüz nokta, nokta ork adresine ulaşılabiliyor. Tüketim Birliği Et Yeryüzü Derneği nokta Evet. Bunun dışında da başka bir bizim kendi dernekler veya kurumlarla ilişkisi olmayan Eko diye bir projemiz var. Bu projede de biz geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz paydaş olduğumuz bir çalıştay olmuştu. Gıda toplulukları çalıştı. ikincisini gerçekleştirdik. 9 Aralık'taki ee, mi? Evet. Hı hı. Bu sefer kaç paydaş varmış? 3, 6, 8 paydaş bir arada düzenledik. 4... E, paydaşımızdı destekçi olarak hani tam paydaş değiller ama desteklediler. Bunların isimlerini sayayım isterseniz. Lütfen. Eee Anadolu Yaşam Kooperatifi, Dürtük, Kadıköy Kent Konseyi, Kadıköy Kooperatifi, Koşuyolu Kooperatifi girişimi, Yeryüzü Derneği ve Yeşil Gıda Topluluğu paydaşlardı. Ee, BİKOP bize destek oldu bütün süreçte. Ee, KöyKOP var aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi, Henry Böll Vakfı çevirmen desteği verdi. Video destekleri de Boston Hikayeleri ve Sürdürülebilir Yaşam TV sağ olsunlar. Arada gösterdiğimiz videoları verdi. 900, hmm, rakamlar yanlış olmasın diye bakacağım. Yaklaşık 900 kişi diyelim kayıt oldu etkinliğe. 910 kişi civarında ve bunların 410 kişisi evet, etkinliğe tam olarak katılım gösterdi. Yani çok hı hı. geniş kapsamlı bir etkinlikti. Evet. Atölyeler, etkinlikler, forumlar düzenlendi. Ee, biz bu toplantıda da şeyi duyurduk. işte Topluluk destekli tarım ağı diye bir şey yapalım. Ekoheritada paydaşlardan biri ya. Ee, web üstünde olsun. Burada Türkiye'deki diğer yerler zaten Ekoheritada işaretli bildiğimiz gıda toplulukları. İşte Homeros'tur, Banodura'dır, İstanbul dışında olan. Bunlar arasında bir de katılımcılarının, gönüllülerinin iletişim kurdukları bir gönüllü ağı kuralım. Hani insanlar yaşadıkları sorunları en basit şeyler bile olabilir. İşte, nasıl şu hesapları yapıyorsunuz da şöyle oluyor hı hı. vesaire. Ya da üreticiyle nasıl hangi kanaldan iletişim kurmak daha iyi gibi hani gıda toplulukları içerisindeki soruları da bulabilecekleri bir platform oluşturduk. İşte aynı şekilde içinde bir arşiv oluşturduk. Orada Buğday Derneği'nin daha önce düzenlediği işte Bayramış çalıştaylarının raporları. Hani bunlar böyle bir arada normalde görülemiyor. Hı hı. Bunları böyle bir arşivde bir araya getirelim ve kronolojik bir şey gibi hani girdiğinizde nereden başladı bu hikaye diye hı. baktığında mesela arşividen işte bayremiş gerçek gıda bildirgesi. Ahmet Berkay sağ olsun <gülüyor> ona yine selam olsun. Buradan e, onun da e, bize hatırlattığı bir bildirge. Orada aslında hani hikaye oralarda başlıyor Türkiye'de. E oradan başka oluşumlar çıkıyor işte doğayı bilinçli beslenme gidaatoplulukları.org yeryüzü derneği gıda toplulukları. Bu son özellikle geçen yıl gerçekleştirdiğimiz çalıştaydan sonra da bir sürü yeni gıda topluluğu şu an bilmiyoruz hatta hmm. yani. Onlar da bize ulaşsınlar lütfen. <gülüyor> eko haritaya eklenmek için eko adresinden. Evet eko harita.org adresinden Hı -hı. aslında bu gıda toplulukları fikrinin tüm geçmişini ve sürecini e görebilir. Hı -hı. E ve o büyük resme ulaşabilirsiniz aslında değil mi? Evet projeler Hı -hı. sayfasına girerlerse orada topluluk destekli tarım ağı kısmından görebilirler. Yoksa biraz kafaları karışabilir siteyi de baştan düzenleyeceğiz biraz karışık. <gülüyor> Evet şimdi kısa bir müzik arası verelim ardından tekrar beraberiz. 94.9 Açık Radyo'da Tohum'da da Ekolojik Yaşam Programı'nda gıda topluluklarını konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Alpercan Kılıç, gıda topluluğu gönüllüsü kendisi. 9 Aralık'ta yapılan çalıştayın ardından tabii bir sürü şey konuşuldu o çalıştayda. Bir sürü oturum yapıldı, bir sürü atölyeler yapıldı. Muhtemelen bir sürü sorun da tespit edilmiştir yani o çalıştayda. O zamandan bu zamana bir sorun tespiti işte düzeltmesi gibi bir çalışmanız oldu mu? Yani çalıştay çıktılarını merak ediyorum aslında. Ne katlı hmm. o çalıştay size? Ya şimdi bir taraftan şöyle bir şey var. Çalıştayı biz tamamen gönüllü olarak düzenlediğimiz için. Hani bireyler Hı -hı. olarak işte mesela atıyorum Yeryüzü Derneği ya da kalıköy Kooperatifindeki insanlar da oranın bir çalışanı değil. Hepsi gönüllüsü. Evet. O yüzden çok detaylı bir hazırladığımız anketin geri dönüşleriyle aslında bir listemiz var elimizde ama e, hani bunların forumlara dair işte forumlarda tartışılan şeylerden çıkan sorunlar kısmını aslında hazırladığımız kitapta yapacağız. Evet. ikinci kitap. Tabi bu sırada size de birinci kitabı <gülüyor> e, yani birinci çalıştığın kitabını <gülüyor> hediye edelim. E, evet, şimdi ikinci ederim. çalıştığın kitabını da hazırlıyoruz. Orada aslında birazcık o kısmını anlamış olacağız. Şu anda yani yükleniyor. Evet yükleniyor <gülüyor> tamam. Ee, peki dünyada gıda toplulukları ne durumda? Dünyada gıda topluluklarının durumu biraz karışık. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de de aslında biraz karışık ama en azından belki bizden daha ıı, erken başlamış olabilirler <gülüyor> mi buna? Tabii tabii yani karışık derken şakasına söyledim. Hı -hı. E, Fransa'da özellikle mesela milyonların üstünde insan Hı -hı. gıda topluluğu ya da onun benzeri oluşumlara... Evet üye ve bunlar artık gıda politikalarını etkileyebilecek hale geliyorlar. Hı hı. Gıdası için söz söyleme hakkına sahip olmuş durumdalar. Çünkü hani üretimde büyük bir payı ...temsil ediyorlar. Aslında... ...gıda topluluklarının... E, ...var olması ve tüketicinin... ...aracısız üreticiden ürün alıyor olması... E, ...gıda üzerinde... ...söz söyleme hakkını da otomatikten doğuran... ...bir şey değil mi? Tabii. Yani Hı -hı. zaten... ...bu şeyle bağlantı işte gıda egemenliği... Hı -hı. ...sağlıklı gıda... ...burada aslında sadece bir alışveriş... ...yapmıyor insanlar. Burada... ...aslında yediği şeyin... E, ...nasıl üretildiğini sorgularken... ...hem o kişi, üreten kişiyi de tanıyor... E, hem de işte yani nasıl bir gıda istiyorum ben gıda algısı gelişiyor aslında gıda Çünkü algısı normalde... gelişiyor gıdasına sahip çıkıyor üreticiyi evet. denetleyen başka bir göz oluyor aslında bir sürü de şeyi var peki tabi bu iş Türkiye'de tıkır tıkır yürümüyor değil mi yani bir sürü de problem yaşıyorsunuz tabii. dağıtım olsun e, sipariş olsun çiftçiyle ya da üreticiyle aranızdaki diyalog olsun Hani ne, hmm. ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz aslında ben tabii bir gönüllü olduğum için bu işin içindeki cephede. Benim daha çok mesela gözüme çarpan şeyler gönüllülük süreçleriyle ilgili şeyler. Hani Türkiye'deki yaşam koşulları ve motivasyonun düşüklüğünün getirdiği bir şey de bu olabilir. Özellikle işte bu son dönemde yaşanan olaylar vesaire. Bunlara bağlı olarak insanlar... Birincisi gönüllülük kavramı Türkiye'de çok bilinen bir şey olmayabilir belki. Yani bir şeye gönüllü olmak neden olayım ki gibi bir durum. <gülüyor> neden, yüzden... neden karşılıksız bir şey yapayım ki? Yani çok garip <gülüyor> mesela komik bir olay yaşadık. Bir tane arkadaşımız gönüllü olarak üç katılıma falan katıldı. Ondan sonra gönüllü toplantısı yapacaktık o üç dalatımdan sonra. E, toplantıya geldi. Ee, sonra tekrar konuları falan konuşuyoruz. Şu sorunlar var ne yapabiliriz falan sorunları çözüm üretmeye çalışıyoruz. O sırada şeyi anladık. O arkadaşımız bizi böyle maaşlı olarak bu işi yapan insanlar Oo, zannetmiş. Evet. <gülüyor> Ve hani üç, üç dağıtıma katıldığı halde öyle zannetmesine de evet. ben çok şaşırdım. Evet. Ee, hani bizi de iyi anlatamamışız. Ya da gönüllülük dediğinde tam <gülüyor> anlaşılmıyor galiba. Hani yine de evet. bu çalışıyordur, para kazanıyordur bu işten falan gibi bir şey anlaşılıyor galiba. Olabiliyor yani komik. Evet. Ee, dünyada şey dünyaya dönecek olursak da mesela bunu iş olarak yapan da var. Hani bir sürü model var. İşte topluluk destekli tarım dediğimizde bir kısmında dünyadaki modellerde üreticiyle tüketicilerin, üreticilerin yine doğrudan iletişim kurduğu ama aradaki ekonomik bağlantıyı da mesela yıllık süreçte veya 6 aylık periyotlarda bağladıkları modeller var ya da işte bu kooperatif Kadıköy kooperatifi modeline benzeyen hı hı. ama onun mesela daha da ticarileşebilen hı hı. bir modeli var. Ya da onun gibi olan e, yine evet. gönüllülük esasıyla çalışan modelleri var. İçerisinde e, birisini çalıştıran gıda toplulukları var yurt dışında kooperatif tarzında yine. Ya da işte organik gıda dükkanlarının biraz evrilmiş e, halleri var. Hı öyle farklı farklı modeller var. Ama sonuç olarak küçük üreticiyi destekleyen ve aracısız ürün temin etmeyi e, Hı -hı. ilke edinmiş e, topluluklar bunlar. Tabii aslında yani şimdi ben e, iki yıl önce hazırladığım bir sunum vardı Hı -hı. ona bakıyorum şimdi ama orada işte Hindistan'da mesela şey var katılımcı onay sistemi var. Hı -hı. Hani öyle düşündüğümüzde evet. bu... Bütün dünyada olan bir şey topluluk destekli tarım katılımcı onay sistemi, işte organik sertifikalandırma süreçleri ya da e, gıda toplulukları. Mesela Çin'de 500'den fazla topluluk destekli tarım oluşumu varmış. Hani hı. Normalde düşününce Çin'de yoktur herhalde evet. falan diyorsun ama evet. sonuçta gıda o kadar evrensel bir şey ki hı hı. dünyada belki Türkiye'de çok uzun süredir bu oluşumlar yok. Belki eskiden başka bir şekilde vardı. Evet. İsmi başka bir şeydi falan. Ama şu anda hani literatür bu, bu literatür üstünden o kemikleşen bir yapı olarak hani akıllara gıda topluluğu dediğinde bir şeyin gelmesi gerekiyor ve bu oturuyor yavaş yavaş diye düşünüyorum. E, oturduğu zaman da bu gönüllülükte yaşanan sorunlar yavaş yavaş giderilir çünkü sistemler oturuyor. İşte biz şimdi ekorite olarak yine bir yazılım üstünde çalışıyoruz. Gıda Nasıl topluluğu, hı, gıda topluluğu oluşturma aracı yapıyoruz. Gıda topluluğu oluşturma aracı. <gülüyor> yani biraz gıda açalım. Gıda topluluklarını <gülüyor> kurmak istiyorsak mesela <gülüyor> ne gerekiyor? Bir kere excel bilen birisi gerekiyor. Herkesi de excel bilmiyor. O yüzden yeni bir gönüllü geldiğinde o konularla ilgilenecekse ona bir öyle bir uygulama, excel <gülüyor> ya da reklam olması şimdi. Bir uygulama öğretmek gerekiyor. Ee, şimdi bunlara aslında hiç gerek yok. Eğer o Programların işini yapabilecek çok kolay arayüzü olan ya da işte Facebook kullanır gibi arkadaşlarını davet edip hmm. işte üreticiden sipariş verebileceğim bir sistem olsa herkes kendi mahallesinde evet. üreticilerini ekler oraya bir sistemin içerisinde halledebilir bu işi. Ve hani hem emek zaman Hı -hı. açısından azalır hem de bu süreçler daha yayılabilir hale gelir dedik ve işte Equality olarak yazılımcı gönüllü arkadaşlarımızla şimdi bir yazılım hazırlıyoruz. evet kısmet olursa yakın zamanda çıkar. Biraz o süreçten uzun geliyor. <gülüyor> Alper çok teşekkür ederim programıma konuk ederim, olduğumuz için. Ediniz. O zaman şöyle bitirelim mi? Gıda toplulukları aslında şu anda şehir insanı için çok ciddi bir umut. Temiz evet. gıdaya ulaşmak Üretici için. Üretici için de. Üretici için ve tüketici için yepyeni bir Hı. umut. Ee, tekrar Ekoherita'nın web adresini verebilir misin? Ziyaret etsin dinleyicilerimiz. Evet. Ekoherita.org adresinde projeler sayfasında topluluk destekli tarım projesi sayfasına gir Girerlerse bu konuyla ilgili pek çok bilgiye ulaşabilirler. Teşekkür ederim programıma konuk olduğun için. Tohumda Hasa'da Ekolojik Yaşam programında bugün gıda topluluklarını, gıda topluluğu gönüllüsü sevgili Alpercan Kılıç'la konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tohumda Hasa'da Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.